وَاذْكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْذِرُ الْمُؤْمِنِينَ Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله Teala Kur'an-ı Kerim'in El-Beled suresinde 4. ayette bütün Müslümanların hayatı anlamak için ve şeytanın vesveselerine kapılmadan bocalamadan yaşayabilmek için iyice anlamaları gereken bir hakikati önümüze kuyruk. Ağzıb Allah'tan Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Lakin halak nın insanı azim Lakin halak nın insanı kabad. Tam olarak Türkçesi biz insanı muhakkak sıkıntılar ve meşakkatler içinde yarattık muhakkak ifadesi ayetin başında var Lakadı خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدٍ insan kimin çocuğu olursa olsun nerede ve hangi zamanda yaratılmış olursa olsun insan ise meşakkatler içinde yaratılmıştır Farklısı yok bunun Ancak en ağrılı zamanında bile hastaya ağrı kesici verildiğinde ağrısını hissetmeden yaşar o ağrı kesici ilacın etkisi kaybolunca da eski ağrılarına döner tıpkı bunun gibi aslında her insan meşakkatler içinde olacak şekilde yaratıldığı halde Allahu Teala'nın razı olmayacağı batıl şeytanımsı ağrı kesicilerle o sıkıntılarını hissetmeyebilir. Ama insan ise muhakkak sıkıntısı vardır. Misal insan sıkıntı deyince sağlık bir sıkıntı çeşidi fakirlik öbür sıkıntı çeşidi annesini, babası, akrabaları, eşiyle olan bağlantıları bir sıkıntı çeşidi. Doğal afetler bir sıkıntı çeşidi. Bunun gibi insanı bunaltan, çatlatabilecek olan pek çok sıkıntı çeşidi var. Bunların hepsini kastediyor Allahu Teala "Laqad halaknal insane fi kebet" buyururken. Biz insanı muhakkak Meşakkatler ve sıkıntılar içinde yarattık Buyururken hepsini kastediyorum Ama Maazallah Bir insan Alkol alıp Uyuşturucu alıp Veya alkol gibi uyuşturucu gibi bir arkadaşa dadanıp Bütün bu sıkıntıları yok kabul ederek yaşayabilir Hastanede kıvranıp duran annesini ya da babasını ya da çocuğunu yokmuş kabul edecek bir hayat yaşayabilir çalışma, rızık temin etme meşakkatini çalarak, çırparak telafi edebilir kendince ama neticede yanlış iş yaptığı için asıl sıkıntı olan ahireti kaybetmeye doğru bir yatırım yapmış olur her halükarda Allah Celle Celaluhu insanı biz meşakkat içinde yarattık yani yaratılırken meşakkatli oldu demek değil yaşarken hep meşakkat bulacak demek sıkıntılarla yaşayacak demek evinde olacak işinde olacak komşusunda olacak sokağa çıktığında olacak bir yerde olacak sıfır sıkıntı yok çünkü hayat sıkıntının paralelinde bize sunulabiliyor biz bunu mezara imanla gidip salih amellerle orayı donattıysak o zaman unutacağız sıkıntı olmayacak inşallah bir gözümüzü açtığımızda kendimizi cennette bulacağız o zaman sıkıntı bitecek dünya sıkıntı diyarıdır insan olmak sıkıntıya ve meşakkate aday olmak demektir Biz Rabbimizin bu ayetini Celle Celaluhu لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Biz insanı muhakkak sıkıntılar ve meşakkatler içinde olacak şekilde yarattık ayetini iyice hazmedersek kazanımlarımız olur ne kazanımımız olur dersek, her şeyden önce, bu hayatın sabırla yaşanabileceğini anlamış oluruz. Sabretmeyenin, kendi kendini eritebileceğini, yok edebileceğini anlamış oluruz. Bu da bize, Rabbimizin kaderinden, hükmünden razı olmayı getirir kazandırır ve Rabbimizin kaderine razı oluruz Allah'ın yaptığı her işte bir hikmet vardır muhakkak diye iman ederiz böylece bir mümin olarak eşimiz delirme nedenimiz olmaz hiçbir zaman çocuğumuz hayattan küsme nedenimiz olmaz hiçbir zaman çünkü sabırla kaderime razı olarak ve üzerime düşeni de yaparak Allah'ın hikmetine teslim olduysam benim çıldırmam gerekmez. Fakirlik ezer büzer beni ama delirtemez. Afetler vesaire her neyse annemin babamın yaptığı yanlışlıklar bu hayattan küsüp çekip gitme nedenim olmaz biiznillahi teala ve böyle düşünürsem ben dünya hayatı için gerekenleri yaptığım gibi ciddi bir ahiret hazırlığı yapacak ruh sahibi olurum çünkü bu meşakkatlere anlam veremeyen birisi küsüp intikamını ibadetlerden alabilir hatta imanından alabilir maazallah ve ben Rabbimin kaderiyle her şey oluyor. Onun kaderinin bir parçası da benim çalışmış olmam, gayret etmiş olmamdır diye düşüneceğim için başıma gelen meşakkatler benim yaratılış mantığımdan, Belat suresinin dördüncü ayetindeki hakikatten kaynaklanıyor diye daha fazla çalışırım. Daha fazla kazanmak, para kazanmak, daha iyi insan olmak, daha müreffeh olmak için çalışırım. Herkes çok Kur'an okursan ve çok fazla dindar olursan dünyada hep sıkıntın olur. Hiç arzu ettiğin şey olmaz düşünürken ben aksini düşünürüm. Ben çalışmak anlamdan tersilmek, yorulmak, iyice yorulup gerekeni yapmak için yaratıldım mantığıyla hayata baktığım için yorulmadan, usanmadan çalışırım of puf etme yerine, ya Allah deyip bir daha küreğe sarılırım. Az geldi diye, sağda solda edebiyat yapacak yerde, bir mesai daha fazla çalışırım. Bu hep, Rabbim beni zaten böyle meşakkatler için yarattı, diyen anlayışımdan kaynaklanır. Ve asıl rahatlık diyarı olan, cenneti hatırlar, mezarda, cennette, rahat edeceğim günler için ciddi bir şekilde çalışırım kaybettiğim dünyalık şeyler beni çıldırtmaz dünya nimetlerine tapınmam dünya nimetlerini elde edemeyince kendimi helak olmuş yerine daha fazla gayret etmem lazım bir tur daha atmam lazım diye inandırırım çünkü ben meşakkat için terlemek için yaratıldım çünkü ben diyar diyar dolaşsam da bu dünyanın başka türlüsü olmaz diye inanan birisiyim bu aynı zamanda tevazu sahibi olmamı kibirden uzak durmamı kimseyi hor görmememi benim Rabbim var deyip ona itimat etmemi ondan yardım istememi de bana telkin eder demek ki net bir şekilde Rabbimizin El-Beled suresinin dördüncü ayetindeki biz insanı meşakkatler içinde yarattık ifadesinden ben çalışmak için yaratıldım omuzum yük taşısın diye var avuçlarım tutsun koparsın alsın diye var ve ahirete bu işin başaranı olarak gidersem kazanmış olacağım şuurunu elde edeceğiz, ediyoruz inşaallahu teala velhamdülillahi rabbil alemin ve zekir fe inne zikraten fe ulm müminin